Yeni Asya yayınları sunar. Zindanda Şahlanış. Yazan Niyazi Birinci. Yöneten Ahmet Çelik. 930'lu yıllar. Yaban gülü güzelliğini dağlar arasında saklayan Barla Kasabası'ndayız. Sıra dışı ahşap evin kıyısındaki ulu çınarın toprağında çürümeye bırakılan bir tohum ağır ağır filizleniyor. Bu itilen, atılan ebedi fikrin diriliş hamlesidir. Yeniden diriliş hamlesi ve bir büyük mücadelenin hikayesi. İnsanlar buruk mu buruk barlada. İnsanlar başka başka. Kimi zalimden taraf, zulümden yana, kimi mazluma dost, maznuna yakın. Ama dostlar ürkek, düşmanlar saldırgan. Devir gerçek dostu düşman görme devri. Hüküm ya istediğin gibi ol ya da Öl. Yaşamak ölmekten beter. Hayat ölümü yazmada, ölümü ve ölümsüz elemi. Bedüz zaman cebren sürüldüğü Barla'da Ulu Çınar'ı bulmuş, Ulu Çınar ebediyet yolcusunu bütünleşmişler. Büyük Kainat kitabını birlikte okurken Birbirlerine sırdaş olmuşlar da Barla'nın ebedi sırrı haline gelmişler. Barla o gün bugündür bu sırrı saklar ve akşamlar hazin ürpertilerle Ulu Çınar'ın dallarında ebed sırrını ararken Ulu Çınar zikre durur. Barla'da gece yapışkan, karanlık, vıcık. Duygular ıslak, gözler ıslak, gönüller ıslak. Sıradan evlerden bir ev barla'da. Perdeler sımsıkı kapalı. Dışarıya bir damla ışık sızması demek... ...evin derhal basılması demektir. Jandarmalar kol gezmekte. Risaleleri çoğaltanlar ikişerli kelepçelenip... ...evridire gönderilmekte. Şimdiye kadar çokları götürülmüş bile böyle... ...nice canlar rutubetli zindanlarda farelerin arkadaşlarına terk edilmiş. Falaka, job kalın kızılcık sopaları ve açlık. Açlıkta, susuzlukta, işkencede hep Bilal-i Habeşi sabrı. Ve bu şartlar altında işleyen kalemler... ...kulağın tefsirleri öyle bir korku salınmış ki... ...artık evlerde bile çalışmak mümkün değil. Yüklükteki yorganları yatakları çıkarıyor... Canlar girip mum ışığında yazıyorlar yazıyorlar. Tamam dedi. bunu da yazdım bitti. Hiç biter mi Tosuncuk? O derya yazdıkça biz de yazacağız. Ama yoruldun eğer uykun geldiyse... Hayır yorulmadım sabaha kadar yazabilirim. Hatta günlerce haftalarca hiç durmadan yazsam yine de yorulmam. Belki sen yorgunsun diye düşündüm dedeciğim. Beni bırak hiç aklıma getirme. Sadece hizmeti düşün. Her satır yazıda bir hayat kurtardığını bil öyle yaz. zaman bize Allah ihsanıdır. Kadrini kıymetini bilmek lazım. Başımıza devlet kuşu kondu. Yoksa cahil doğduğumuz gibi cahil ölecektik. Babam da öyle dediydi. Babam bir şey yaparlar mı dede? Ne yapacaklar? Ne yapabilirler ki? Kitap yazıyor diye... ...üç gün önce basıp götürdüler. Hala bir haber çıkmadı. Tasalanma. Şimdiye kadar götürdüklerine... ...ne yapabildiler ki? Ya üstadımıza? Hele ona hiçbir şeycikler olmaz Tosun'um. Çünkü... ...inayet altındadır. Hani sana anlattıydım ya hicreti. Kurban olduğum Resulullah Efendimiz'le... Sevgili yol arkadaşı Hazreti Ebu Bekir'e... Hatırlamaz olur muyum? Ruhuma yazdım. Bir mağaraya sığınmışlar. Düşmanları mağara ağzına kadar geldiklerinde... Hazreti Ebu Bekir telaşlanmış. Resulullah'a zarar verirler diye korkmuş. Aferin tosuncuma. O zaman ne demiş bakalım sevgili peygamberimiz? Korkma ya Ebu Bekir. Allah bizimledir demiş dede. Ve örümcek ağ kurmuş mağaranın ağzına. Güvercin de yumurtlamış Bunları gören zalimler Bu mağaraya kimse girmedi deyip Geri dönmüşler Allah'ın inayeti böyle oluyor demek Böyle oluyor ya Görüneni görünmez yapıyor Esirgiyor esirgemek istediğini Koruyor Dilerse Allah Tek kişiye orduların kuvvetini verir Şimdi biraz daha yasalım mı Yoksa yatalım mı Üstad hiç yatmıyor dede Işığını hep yanık görüyorum. Biz birkaç gece uykusuz kalmakla herhalde ölmeyiz. Aslan dostum benim. Ölmeyiz de diriliriz evet Allah. Hadi başlayalım. Ben mum tutayım sen yaz. Ne iyi yetti de baban yazı yazmasmı öğretti sana. Kalemler kağıtla kucaklaştıkça kitaplar dirildi dirildi. Barlada geceler boyu risale yazıldı, çoğaltıldı, çoğaltıldı. Uzun gecelerin ıslak sessizliği, kamış kalemlerin gıcırtısını taşıdı gönüllerden gönüllere. Gençler, yaşlılar, kadınlar, kızlar, hatta çocuklar yazdı, yazdı. Katipleşip ciltlerde hepsi birlikte kitaplaştılar ve kalplere ulaştılar. Sonra bedü zamana yine sürgün yolu görünür. Bir yavan gülü kadar saf güzelliğini Anadolu'nun sinesinde saklayan Barla'dan tekrar İSparta'ya sürülecek ve 1934 yazından 1935 baharına kadar İSparta'nın sevdalı bülbülleri güle hasretini seslendirecektir. Ya bugün de görüşemedim. Yanmaktayım ki dostlar. Yanmaksa bu kadar olur. Acaba eleptürmediği doğru mu? Evet öptürmez. Elini çeker. Biz kardeşiz diye kucak açar herkese. Ben kendimi beğenmiyorum. Beni beğenenleri de beğenmiyorum dediğini kulaklarımla duydum. Ya görüştüğün belli. Anlat sana nasıl biri? Onu anlatmak kolay değil. Başka türlü biri. Nasıl desem sert değil ama konuşurken akıncı beyleri ehli küffar üstüne akına kalkmış dolu dizgin at sürüyorlar. Ya. sesi musiki namesi, duruşu yavuz selimce. Lakin en çok dikkatimi çeken Nedir? edebi hayası. Hep dikkatli, hep rikatli, hep şevkatli. Ayaklarını uzatmıyor. Tek taşkın hareket yapmıyor. Öylesine bir mahviyet. ...öylesine bir tevazu ki... ...nefsi emmaresine basıp... ...bastıkça büyüdüğünü görebiliyorsunuz. Sana neler anlattı? Ben muallimim. İlmin izzetini onda gördüm. Bir şeyler bildiğimi zannederdim. Hiçbir şey bilmediğimi... ...onu dinledikçe anladım. Mütevazi geçinirim. İzzetle tevazuun iç içe girişini... ...onun çehresinde takip ettim. Bana muallimliğimin... ...önemini anlattı. Anladım ki... Şu ana kadar vazifemin kutsiyetini fark etmeden vazife görmüşüm. Sen muallimsin yok desen de ilmin var. Söylediklerini anlamışsındır. Ya biz görüşebilsek bile anlar mıyız? O muhatabına göre hitap etmesini bilen en karmaşık konuları misallerle basite indirip anlatabilen gerçek bir alimdir. İnsan onu kulağıyla değil ruhuyla dinliyor. Ruhuyla dinledikçe de anlıyor. ...yerde sıkıştırıp duruyormuş. Böylelerine destek olacakları yerde... ...niye köstek olurlar anlaşılır iş değil. Biraz da bu yüzden ziyaretçilerle... ...görüşmek istemiyor ya zaten. Bize zarar gelmesinden korkuyor. Onu bir kere göreyim... ...her şeye razıyım. İsterse başıma... ...ateşler yağsın. Meraklanma. Bu ihlasın seni ona götürür. Ama sakın giderken... ...hediye falan götüreyim deme. Hiç kimseden hiçbir şey almıyor... Kırmamak için ufak tefek bir hediye alsa bile mutlaka karşılığında daha değerli bir şeyler verir. Buna rağmen şahsi menfaat temin ediyor diye laf çıkardılar. Bütün dünyası menfaat kovalamaktan ibaret olanlar karşılıksız fise bilillah hizmeti elbette anlayamazlar. Yahu bir kere gördüm diyorsun iyice pişmiş gibi konuşuyorsun. Ateşe bir kere düşseniz de yanarsınız on kere düşseniz de. Denize bir kere düşseniz de ıslanırsınız Beş kere düşseniz de Biz bu sözdeki sırrı çözdük mü şimdi? Onu siz bana sorun Kendi sırrımı çözdüm mü sanki? Al yüz okkalık bir söz daha Birader sana olanlar olmuş Keşke bana da olsa Öyleyse sen de nefsimle birlikte dinle Allah birdir Başka şeylere müracaat edip yorulma Onlara tenezzül edip minnet çekme Onlara temellük edip boyun eğme Onların arkasına düşüp zahmet çekme Onlardan korkup titreme Çünkü sultan-ı kainat birdir Her şeyin anahtarı onun yanında Her şeyin dizgini onun elindedir Her şey onun emriyle halledilir onu bulsan, her matluğunu, her isteğini buldun. Hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun. Ey insan! Sen kendini kendine malik sayma. O yük ağırdır. Kendi başına muhafaza edemezsin. Belalardan sakınıp levazmatını yerine getiremezsin. Beyhude ıstıraba düşüp azap çekme. Mülk başkasınındır. O Malik hem Kadir'dir, hem Rahim'dir. Kudretine istinadet, et. Zahmeti at, safayı bul. Dehşet aldığın zaman İbrahim hakkı gibi Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler de pencerelerden seyret, içlerine girme. Bu derslerde kitleler pişiyor, pişip olgunlaşıyorlar. Sevdalı yürekler Bedü zamanın etrafında etten kemikten bir kale oluşturup hizmetlerini biraz olsun kolaylaştırmak için canlarını siper ediyorlar. Ve İsparta'da manada dirilişin ikinci büyük hamlesi başlıyor. Bunu durdurmak isteyenlerse acımasız baskıyı hızlandırıyorlar. Hayırdır inşallah Kimsiniz Polis namına açın. Ya sabır Bir dakika açıyorum Buyurun ee, Kusura bakmayın bin başım Galiba yatıyordunuz rahatsız ettik Müsterih olun ee, Ne istemiştiniz ee, Emir aldık evi arayacağız Sebep ee, Biliyorsunuz işte Isparta'daki hoca meselesi Üstadım Anlamadım ee, Anlamasanız da olur Buyurun arayın. Her tarafı iyice arayın çocuklar. E, neler buldunuz? Kitaplar. Başka bir şey yok mu? E, birkaç tespihle dörtte takke var. E, bütün bu kitapları okudunuz mu başım? Evet. Bazılarını birkaç kere. Vay canına. Bu kadar çok okuduğunuza göre derya olmalısınız. Ben derya değilim. Asıl Derya Isparta'da. Zapta geçsin. Ispartalı Derya'nın araştırılmasına ee, lütfen giyinin benim başım. Bizimle geleceksiniz. Gidin. Biraz müsaade buyurun. 1935 yılı güzünde Isparta'da güllerle beraber ...gönüllerde soluyor. Gecenin bir vakti... ...köylerinden, evlerinden alınan insanlar... ...cezaevlerine dolduruluyor. Bileklerde izi çıkıyor kelepçenin. Bileklerde ve yüreklerde. Duydun mu? Binbaşı Asım Bey'i tevkif etmişler. Ha? Yine başladılar mazlumların kanına girmeye. Aman birader yavaş. Duyanmayan olursa Aman sana... ne olursa olsun bu ne be? Ne ezan gibi ezan var ne de imam gibi imam... Camilenin satılması, başka mahçetler için kiraya verilmesi de cabası. Şimdi tuttular, melaike gibi adamları asmaya götürüyorlar. Sus dedim birader, beni de yakacaksın. Yanalım, yanalım belki pişeriz. Başka türlü adam olacağımız yok. <gülüyor> Hay Allah, ben şimdi hatırladım. Nüfusa bir işim vardı, şu işi halledeyim. Güle güle, Hadi, güle, güle, güle, güle, güle bakalım, güle güle. Korkak vatandaş. Isparta'da gece yarısı kelepçelenen milli vicdanın ruhu Isparta Eskişehir yolu boyunca dizilen askerlerin arasından geçirilip Eskişehir hapishanesine kondu. Fikre pranga vurulabileceğini, şura hücre cezası verilebileceğini zannedenler talebeleriyle birlikte Bediyü Zamanı hapsettiler. Ona göre hizmet zamanla, mekanla kayıtlı değildir. Her hal ve şart altında gerekeni yapmak, ilahi hükmü gerekirse ölüm pahasına savunmak lazımdı. Öyle yapıyor. Kelepçelenen yen tefekkürünü demir parmaklıklardan aşırıp hür ufuklarda insanlarla buluşuyor. Ebedi hayatın sırrını fısıldıyor yüreklere. Dindar insan dünyayı ahiretin mezra ve çarşısı gibi görür. Allah'ın mülkünde Allah'ın ihsan ettiği aklı ve iradeyi kullanıp çalışır. Başardığı zaman şükreder. Başaramadığında bir hikmet arayıp tevekkülle kuvvet kazanır. Tekrar dört elle işine sarılır. İnancıyla her türlü sıkıntıyı engeli aşar. Şimdi fetret vakti değil, hizmet vaktidir. Hapishanede hizmet olur mu üstadım? Hizmet olmasıydı, kader bizi buraya gönderir miydi? Biz burada kaderin mahkumuyuz. Nihayet mahkumuz işte. Kendini mahkum hissetmeyen mahkum olmaz. Bir bahaneyle sizi burada da huzursuz etmelerinden korkuyoruz. Edemezler. Zira huzur benim içimde. Biraz kağıt bulun, mahkum kardeşlerime bir ders yazdıracağım. Eskişehir hapishanesi bir anda caniye dönmüştür. Hizmet goncası bu defa demir parmaklıkların arkasında açıyor. Caniler, katiller, hırsızlar, uğursuzlar bir bir uslanıp ebediyet yolcusunun arkasında namaza duruyorlar. Biz burada vaktiyle Rusya'da, Barla'da, Sparta'da olduğu gibi kaderin mahkumuyuz. Beşer zulmetse de kader adalet eder. Hakkımızdaki hükmü kader verecektir. Ana baba katilleri, hırsızlar, caniler, ırz düşmanları havalandırmaya çıkarılırken zaman ve talebeleri koğuşta kapalı tutuluyor. Herkese yemek verilirken bunlar tam 12 gün aç bırakılıyor. Tuvalete çıkma izni bile verilmeyip hayat imsali insanlar üstüne manevi işkencelerin en berbatı uygulanıyor. Dayanıyorlar. ...inançlarına sarılıp... ...dimdik ayakta kalıyorlar. Yaz kardeşim... ...28. Lema. Aman üstadım bu şartlar altında Daha müsait şartları bulup bulamayacağımız... ...belli mi kardeşim? Belki bu son günümüzdür. Bu saat belki son saatimizdir. Ecel gizli... ...ömür kısa... ...yapacak hizmet çok. Şartlara teslim olmayacağız. Yaz kardeşim... Ah oh, kağıtsızlık. Cezaevine kağıt sokmaları yalnız onlara yasak. Katillere, canilere, hırsızlara, uğursuzlara serbest. Sıradan mahkumlar duyuyor imkansızlığın boyutlarını. Yastıklarının altına soktukları kağıtları getiriyorlar önüne. Yetmiyor, atılmış sigara paketlerini, kibrit kutularını, gazete parçalarını topluyorlar. Bu arada... Bediüzzaman'ın yakın talebelerinden binbaşı Asım Bey... ...evinden alınıp savcının huzuruna çıkarılmıştır. Adım Mesleğim. Adım Asım. Peygamber ocağında binbaşıyım. Subay olmakla kurtulacağını mı zannediyorsun? Hiçbir şey zannetmiyorum. Sorduğunuz için söyledim. Şunu da söyle bakalım. Sayit Nursi ile aranızdaki münasebetin derecesi nedir? Kendilerini çok sever ve sayarım. Onun sayesinde asıl hedefi görmeyi, idrak etmeyi öğrendim. Ne demek asıl hedef? Askeri mekteplerde hedefi görmeyi öğretmemişler mi? Çok kere dışarıda aradığımız hedef kendi içimizdedir. Bizimle açık konuş. Her şeyi anlatman menfaatin icabıdır. Aksi halde idama gideceksin. Ehli iman için ölüm, Asude Bahar ülkesidir. Bırakın muammayı, de gelin. Hocaya kimler yardım ediyor? Hangi devletlerden para ve silah alıyor? Paradan, silahtan haberim yok. Ama kimin yardım ettiğini biliyorum. Kim? Allah. Bediüzzaman Allah'tan başkasına boyun eğmeyen... ...Allah'tan başkasından yardım istemeyen... ...izzetli bir din alimidir. Kurnazca cevaplar bunlar. Düpedüz kaçamak yapıyorsun. Bakın son defa söylüyorum. Sana çocuklarına yazıktır. Mesleğine yazıktır. Rütbenden maaşından olursun. Gel gerçekleri olduğu gibi anlat bize. Kendini de bizi de kurtar bu dertten. He. Mevki rütbe maaş... Bunlar yalnızca kabir kapısına kadar gelir. Ben ötesine talibim. Yani bütün hayatını bir kalemde silecek misin? Boynuna ellerinle yağlı ilmik geçirdiğini görmüyor musun? Benim ölme ihtimalim ne kadarsa... ...sizinki de o kadardır. Siz kendinizi ebedi mi sanıyorsunuz? Bir saat sonrası için elinizde senediniz var mı? Bizi bırak da sen kendine bak. Her halim Allah'ın yüce takdirindedir. ...kaya gibisin ama seni çözeceğiz. <Gülüyor> Kıssız gecelerde sorular, sorular, baskılar Binbaşı Asım Bey sıkılıyor, soluğu daralıyor Yüreği ateş çemberine düşmüş gibi yanıyor İlk defa kalbinin kelepçelendiğini ya da mengeneye kısılıp sıkıştırıldığını hissediyor Savcının istediklerini söylese, yazdığı itirafnameyi imzalasa kurtulacak Eşine, işine tekrar kavuşacak Ama bunun mertliğine sığdıramıyor İftiraya alet olmamak... ...arkadaşlarına zarar vermemek için... ...insanüstü bir gayret gösteriyor. Bu sefer de... ...eziyetlerin dozu artıyor. Söyle, Ramazan kim? Ramazan diye birini tanımıyorum. Nasıl tanımazsın? Evinde bulunan bir kitabın üzerinde... ...Ramazan'a aittir yazısı var. Kim bu Ramazan? Adresini ver. Yanılıyorsunuz. O kitap bildiğimiz Ramazan'a ait... ...meseleleri işliyor sadece... ...orucun faziletlerini anlatıyor. Öyle olsun bakalım. Şimdi de teşkilatlanmak için... ...parayı nereden bulduğunuzu söyle. Ortada teşkilat yok, para filan da yok. Üstadım iktisat bereketiyle geçiniyor. Size neler anlatıyor? Ne zaman isyan edecektiniz? Silah depolarınız nerede? Hangi aşiretler sizinle birlik? Asım Bey'in kalbindeki mengene... ...sıkıştıkça sıkışıyor... Yüreğindeki ateş yaktıkça yakıyor İfadeni imzala Asla O ifade benim değil İkanlarınızı imzalamam İmzalayacaksın Hayır İmzala dedim yoksa İmzalasam üstadıma zarar verirler İmzalamasam üstüme geliyorlar Seni pişman edeceğim ya Rab, canımı al beni bu işkenceden kurtar Hey, hey, ne oluyor ya kendine gel hey. Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resul e, bu, bu, bu bayıldı galiba Çabuk doktor çağırın e, Numaradan bayılmıştır Böylelerini çok gördük biz Ne numarası savcı bey Öldürdük adamı e? Artık doktora gerek kalmadı A, bu, bu yüzden e, suçlanır mıyız dersin he? Suçlansak yeridir Her şey kitabına uyar Mevt adem değil, idam değil, hiçlik değil, yokluk değil, fena değil. Bir debdili mekandır. Muhakkat alemden ebedi aleme bir terhistir. Yaşasın sıdk, yaşasın ümit. Zalimler için yaşasın cehennem. Gün bayram. Ama ne Ramazan ne kurban. Eskişehir hapishanesinin tam kalp gencecik kızlar el ele tutuşmuş raks ediyor. Şen şarkılar mahpushane duvarlarında sönüyor. Herkes şen, herkes gülüyor. Sadece zaman durgun, ağlamaklı. Çünkü karşısında beli bükülmüş ninelerle kurumuş iskeletler dans etmekte, şarkı söylemekte, kahkahalar atmaktadır. ...avludaki gençlerin elli yıl sonrasına bakıp ağlıyor. Niye üzgünsünüz üstadım? Şimdi neşe içinde gülenler, eğlenenler... ...elli sene sonra yetmişine merdiven dayamış... ...ihtiyar ve ihtiyareler olacak. Buruş buruş yüzlerinden çeşitli hastalıkların... ...ve gençlik hevesiyle işlenen günahların acısı okunacak. Şimdiki kahkahalar feryada dönüşecek... ...zıtlarına inkılap edecek. Aralarından ölenlerse... ...günahlarının altında ezilecekler. Madem dünyanın... ...gafletkâhane gülmeleri... ...böyle ağlanacak acı hallerin... ...perdesidir... ...ve muvakkat ve zevale mahkumdur... ...elbette biçare insanların... ...ebediyet isteyen kalplerini... ...ve aşk-ı bekaya meftun ruhunu... ...güldürecek, sevindirecek... ...meşru dairesinde... Ve müteşekkirane, huzur kerane, gafletsiz, masumane eğlencelerdir. Ve sevap cihetiyle baki kalan sevinçlerdir. Bunun içindir ki bayramlarda gaflet istila edip, gayrimeşru daireye sapmamak için rivayetlerde zikrullah'a ve şükre çok rağbet vardır. Ta ki bayramlarda o sevinç ve sürur nimetlerini şükre çevirip o nimeti idame ve ziyadeleştirsin. Çünkü şükür nimeti ziyadeleştirir, gafleti kaçırır. Mahkeme salonu. Salon hınca hınç. Yurdun dört bucağından akan insan seli burada dört duvar arasına kümelenmiş. Kargaşa ortasında derin bir sessizlik hüküm sürüyor. Mahkeme heyeti yerine alıyor. İşte Bediüzzaman zaman da getiriliyor. Ellerinde kelepçe. Ama başı dik, gözleri zaman ötesi ufuklarda. İstikbal inkılabı içinde en yüksek gürsada İslam'ın gür sadası olacaktır. Der gibi hala. Sanki mahkum değil, hakim. Kalabalık dalgalanıyor ama çıt yok. Sessiz fırtınada hazin dalgalar yuvarlanıyor. Savcının iddianamesi, Hazin dalgaların içine düşüyor. İthamlar, idamlık. Herkes telaşta. Yalnız o sakin, yalnız o gülümsüyor. Savcı Bey'in iddialarını duydunuz Hoca Efendi. Buyurun, kendinizi salın. Muhterem heyeti hakime. Ben yalnız kendimi değil, Hepinizi savunmaya çalışacağım Muhterem reis bey Mazmun hayatımızda istihza ediyor Maksadım istihza değildir Sadece hakikati ifade ediyorum Bugün hüküm mevkiinde sizler varsınız Ama yarın Aynı mevkiye tarih geçecektir Tarihin hükmünden korkunuz Ve titreyiniz Reis bey efendi şimdi de tehdit ediyor Hoca efendi suçlamaları bildiğinize göre lütfen Savunmanızı yapınız Vehimlerinizle suç icat edip üstüme yıkıyorsunuz. Suçlu sandalyesine vehimlerinizi oturtacağınıza sayıda oturtuyorsunuz. Söyleyin, beni ve arkadaşlarımı ne ile itham ediyorsunuz? İltica fikriyle çalışıyorsun. Güçlenirseniz emniyeti tehlikeye atacak bir teşebbüste bulunabilirsiniz. Cevap olarak derim ki, evvela imkanat başkadır, hukukat başkadır. Her insanın başka insanları öldürmesi her zaman mümkündür. Bu yüzden mahkemeye verilebilir mi? Her kibrit yangın çıkarmaya uygundur. Kibrit yangına sebebiyet verebilir ihtimaliyle yasaklanabilir mi? Peki dini siyasete alet ettiğiniz ithamına ne diyeceksiniz? Yüz bin defa haşa. Meşgul bulunduğumuz iman hizmeti Allah'ın rızasını kazanmaktan başka hiçbir şeye Alet olmaz. Hiç güneş aya pek olur mu? Ebedi saadetin kutsi anahtarı ve ahiret hayatının güneşi olan iman, dünya hayatının hiçbir ikbaline alet edilemez. Çünkü kainatta ondan daha mühim bir şey yoktur. Ben ihtiyarım. Kabir kapısındayım. Gurbette işkenceli bir yalnızlığa mahkumum. Kendime bütün dünya zevklerinin kapısını kapattım. Diğerlerini de siz kapattınız. Beni dünyanızın dışına ettiniz. Gittim, ahiretin kapısını çaldım. İzni ile açıldı. Ama hala dünyanıza karışmakla beni suçluyorsunuz. Ele geçirdiğimiz mektuplarınıza ne diyeceksiniz? Gidişatı beğenmeyen bir üslubunuz var. O mektuplar birkaç sene zarfında yazılmışlar. Acaba... On sene zarfında 10 dosta 10 20 veya 100 mektup çok mu? Bütün kitaplarım, bütün mektuplarım önünüzde. Yıllardır alimlerin ve hükümetin tetkikinde. Ama hiçbir suç bulunamamış. Her seferinde vehimlerle suçlanmışım, sürülmüşüm, hapsedilmişim. Eşkıyaya bile müsamaha ile bakanlar, onlara hayat hakkı tanıyanlar bana hep şüpheyle bak Binbaşı Asım Bey çok sıkıştırıldı. Doğru söylese üstadına zarar gelir düşüncesine kapıldı. Kırk yıllık namuslu askerlik haysiyetine de yalanı sığdıramadı. İki ateş arasında kalıp Ya Rab, canımı al diyerek o dakikada teslimi ruh eyledi. İstikamet şehidi oldu. Çirkin hatalara kurban gitti. Bu halde şahittir ki Risale-i Nur'dan tam ders alanlar, ölüme gülerek gidebiliyorlar. Ben de Ali Cenab arkadaşım Asım Bey gibi, Ya Rab, canımı al diyecektim, fakat hizmetim izin vermiyor. Şimdilik dünyanızda kalıyorum. Ama dünyamıza zarar veriyorsunuz. Risale-i Nur, nurdur. Nurdan zarar gelmez. İman ilminden ibaret olan risaleyi Nur Ezzaları emniyet ve azayici temin ve tesis ederler. İmansızlıktır ki seciyesizliği ile emniyeti ihlal eder. 20-30 sene evvel bir gazetede gördüm ki İngilizlerin müstemlakeat nazırı demiş. Bu Kur'an Müslümanların elinde varken biz onlara hakiki hakim olamayız. İşte bu kafir muannidin bu sözü 30 senedir nazarımı Avrupa filozoflarına çevirmiş olduğundan nefsimden sonra onlarla uğraşıyorum. Allah'a şükür Risale-i Nur, Gladiston gibi kafirlerin hulyasını yıktı. Maddeci, tabiatperest filozofları susturdu. Şahsi menfaat peşinde koşmadığını söylediğine göre e, nasıl geçindiğini öğrenebilir miyim? 9 senemi geçirdiğim barlada bütün halk şahittir ki, İktisat ve kanaat bereketiyle geçiniyorum. Günde yüz para... ...hatta daha az bir masrafla yaşadığımı... ...beni tanıyan herkes bilir. Yedi senede... ...elbise ve ayakkabıya sadece... ...yedi banknot harcadım. Darül Hikmetül İslamiye'de aldığım maaştan çoğunu... ...o zaman yazdığım kitapların tabına sarf ettim. Az bir kısmını hacca gitmek için sakladım. İşte o cüz'i para... ...iktisat ve kanaat bereketiyle... ...on sene bana kâfi geldi. Kimseye yüz suyu dökmedim. Kimseden hediye almadım. Daha o mübarek paradan biraz var. Lütfen sorar mısınız hakim bey? Bu teşkilatı yürütmek için... ...gerekli parayı nereden buluyor? On sene zarfında yüz banknotla idare eden... ...ve günde bazen kırk parayla geçinen... ...ve yetmiş yamalı bir avayı ...yedi sene giyen bir adam hakkında nereden para alıp yaşıyorsun ve teşkilat yapıyorsun diyenler ne kadar insaftan uzak düştüklerini ehli insaf anlar. Siyasi cemiyet kurduğunu inkar mı ediyorsun? Ben de soranlardan soruyorum. Böyle bir cemiyeti siyasiyenin bizim tarafımızdan vücuduna dair hangi vesika, hangi emareler var? Ve parayla teşkilat yaptığımıza hangi delil, hangi hüccet bulmuşlar ki bu kadar ısrarla soruyorlar? sürekli olarak dinden bahsediyorsun. Bu da asli olmak isteyen bizleri rahatsız ediyor. Ee, dinden biraz daha az bahsetti. Dünyada hiçbir millet dinsiz yaşayamaz. Ususan Türk milleti gibi asırlar boyu İslam'a bayraklarlık etmiş bir milleti dinsizleştirme niyeti beyhudedir. Din, kuvve maneviyedir. Eğer büyümek istiyorsanız, gelişmek istiyorsanız, Dine sarılmak mecburiyetindesiniz. Çünkü tarih göstermiştir ki Müslümanlar ne zaman dinlerine sarılmışlarsa terakki etmişler, gelişmişler, uzaklaştıkça küçülmüşlerdir. Yazdıkların insanları ahirete yöneltip dünyadan koparıyor. Bizse bütün dikkat ve kuvvetimizle dünyaya çalışıp dünyamızı mamur etmek istiyoruz. Dindar insan dünyayı ahiretin mezra ve çarşısı gibi görür. Allah'ın mülkünde Allah'ın ihsan ettiği aklı ve iradeyi kullanıp çalışır. Başardığı zaman şükreder. Başaramadığında bir hikmet arayıp tevekkül ile kuvvet kazanır. Tekrar dört elle işine sarılır. İnancıyla her türlü sıkıntıyı engeli açar. Sen şapkayı başına koymuyorsun. Mahkeme gibi çok resmi yerlerde bile başına açmıyorsun. Kanunları hiçe sayıyorsun. Bunun cezası şiddetlidir.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 Mahalli hükümetteki valiye şikayet etsem, beni tevkif ettiren o. Mahkemeye şikayet etsem, mahkumiyetimi isteyen o. Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey'e şikayet etsem, tevkifimi emreden o. Bir vehim yüzünden dört aydır çekmediğim ıstırap kalmadı. Bu yüzden Şükrü Kaya'nın şahsını dahiliye vekili Şükrü Kaya'ya şikayet ediyorum. Bu hali garip bulduğum için gülüyorum. Ve tevekkül edip işimi... ...Azizi Cebbar'a havale ediyorum. Duydunuz işte Hakim Bey. Dahiliye vekilimizi suçluyor. Mevzu dışına çıkmayın Hoca Efendi. Şikayetiniz varsa dilekçeyle müracaat edersiniz. Bu ihtiyarlıktaki bir iki senelik ömür için lüzumsuz alçalmaya tenezzül etmem. Dünyada misli görünmemiş bir haksızlığa maruz kaldım. Avrupa feylozoflarının dinsiz ve mülhit şakirtlerine karşı... Dar-ül hükmet İslamiye'nin azalığı münasebetiyle hakiki ve ilmi müdafatım çok zaman sonra icraat-ı zamana göre kabul edilen kanunu medeniinin bazı maddelerine yüz bin kelimat içinde 10-15 kelimenin muvafık gelmemesi sebebiyle hem benim mahkumiyetim talep edilmiş hem mühim keşfiyatı maneviyeyi havi 120 kitap olan Risale-i Nur'un elde bulunan nüshaları müsaade edilmiş... Ve inden muhakeme bütün ilmi ve mantıki ve kanuni iddia ve müdafaatım esbabı mucibe gösterilmek sizin sebepsiz ve kanunsuz reddedilmiştir. Evet. Ey beni bu belaya sevk edip bu hadiseyi icad eden mülhit zalimler. Madem ve herhalde manen ve maddeden beni idam etmeye niyet etmiştiniz neden umum mazlumların ve biçarelerin hukuklarını muhafaza eden adliyenin çok ehemmiyetli haysiyetini rahnedar edecek entrikalarla, dolaplarla adliyenin eliyle yürüdünüz? Doğrudan doğruya karşıma merdane çıkıp senin vücudunu bu dünyada istemiyoruz demeliydiniz. Dünyada emsali nadir bulunan bir haksızlığa giriftar edildim. Bu haksızlığa karşı sükut etmek, hakka karşı bir hürmetsizlik olduğundan ...bil mecburiye gayet ehemmiyetli bir hakikati fahş etmeye mecburum. Diyorum ki... ...ya benim idamımı ve 101 sene cezayı istilzam edecek kusurumu kanun dairesinde gösteriniz... ...veyahut bütün bütün divane olduğumu ispat ediniz. Veyahut benim ve risalelerimin ve dostlarımın tam serbestliyetimizi verip... ...zarar ve ziyanımızı müsebbiplerinden alınız. Sözü dolaştırmayın hoca efendi... Burada kurnazlık sökmez. Eserlerim ve hayatım gösteriyor ki... ...kurnazlığa ve hileye tenezzül etmem. Hilekar adam kendini sevdirmeye çalışır. Daima ifale ve aldatmaya uğraşır. Beni tanıyanlar şahit ki... ...kendimi kimseye beğendirmeye gayret etmedim. Görüşmek isteyen nicelerini geri çevirdim. Ben kendimi beğenmiyorum. Beni beğenenleri de beğenmiyorum dedim... Bana karşı bütün tenkitlere ve hücumlara karşı tezellüle tenezzül etmedim. al Allah deyip ehli dünyaya arkamı çevirdim. Ahireti bilen ve dünyanın hakikatini keşfeden aklı var pişman olmaz. Yeniden dünyaya dönüp uğraşmaz. Peki sen bizi sever misin beğenir misin? Seversen neden küsüp hiç karışmıyorsun? Beğenmiyorsan bize muarissın. ...muarızlarımızı ezmeye... ...hakkımız vardır. Ben sizi... ...belki dünyanızı sevseydim... ...dünyanızdan çekinmezdim. Ne sizi ne de dünyanızı beğenmiyorum... ...fakat karışmıyorum. Çünkü ben başka maksattayım. Başka noktalar benim kalbimi doldurmuş. Başka şeyleri düşünmeye... ...kalbimde yer bırakmamış. Sizin vazifeniz ele bakmaktır. Kalbe bakmak değil. Çünkü...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 Mahkemeyi Kübra'da sizinle görüşeceğiz. Tesettür Risalesi nam eserinde suç teşkil eden unsurlar bulunduğundan Sait Nursi'nin 11 ay hapse mahkûmiyetine sanıklardan 15'inin 6'şer ay hapsine Geriye kalan 105 mazlunun beraatine karar verilmiştir. Bir diyecin var mı? Var. İdam isteğiyle muhakeme olundum. Müddei umumiyi beyin iddiasında yer alan ithamlar varit olsaydı ya idamıma yahut 101 sene ağır hapsime hükmolunacaktı. İdamla muhakeme edilen bir adama atırsızların ya da kız kaçıranların çarptırıldığı ceza verilemez. Netice ya idam olmalı ya baraat, ya iddianın delilleri ortaya çıkarılmalı veya özür dilenmeli.